Aldık, aldık. Aldık O, o kitabı, bugünkü haliliyeler, haliliyeler okusunlar. Korkarım ki bir gece gelirler, o zafi yerine kaldıran, denize atarlar. O geniş fikirli bir şey yazmışlar. Çok güzel. En son Şemsettin Akşemen Hazretleri. Ama öbür taraftan e, öcü görmüş gibi sağa surat Kaçanlar ne var? Bu meşşep meselesi. O için kimseler evet, meşşebiyle şurada alay etmeyin, alakada olmayın bir narkoş etmeyin. Kendi açısında baş başa kalın. Rahat evet. evet. etmek isterseniz her şeyden. Ezran okundu mu? Evet. Okundunuz. Duydunuz. Evet. evet. evet. Namaz kılmak isteyenler, 嗯